Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ekolojik tarım koşullarına uygun üretimin yapıldığı küçük ölçekli kent bostanları meyvelerini vermeye başladı. Bostanda 60 biber türü yetiştirilerek tohum elde edildi. Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği küçük ölçekli kent bostanlarında tohum alma işlemleri başladı. Nilüfer'in biberiyle ünlü Ürünlü mahallesinde kurulan kent bostanlarında biber üretimine de geniş yer verildi. 7 yıllık çalışma sonucunda üretimle elde edilen ve Türkiye'nin birçok ilinden toplanan yerel biber tohum çeşitleri bostanda yetiştirildi. 64 metrekarelik 8 üretim parselinde tohum üretimi amacıyla sivri biberden gül biberine, gabata biberinden gobalak biberine acı ve tatlı olmak üzere 60 çeşit biber ekimi yapıldı. Nilüfer Belediyesi, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü kontrolünde ekolojik tarım koşullarına uygun yapılan üretimde Ağustos ayı itibariyle tohum alma işlemleri de başladı. Genetiğiyle oynanmış tohum yerine yerel tohum üretiminin yapılması ve çoğaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda elde edilen tohumlar Nilüfer Belediyesi'nin desteklediği ve Ekolojik Yaşam Derneği yani EKODER tarafından kurulan tohum kütüphanesindeki yerini alacak. Tohumlar daha sonra Nilüfer Belediyesi tarafından herhangi bir ticari amaç taşımayan, yerel tohuma ilgi ve duyarlılık gösteren, kişi ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen Nilüfer Tohum Takas Etkinliği'nde paylaşıma sunulacak. Yerel tohumun üretilmesi, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bunun yanında kentlileri, çocukları, gençleri, dezavantajlı grupları tohum ve toprakla buluşturmayı ve ekolojik koşullarda tarımsal üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi. Ürünlü Mahallesi'nin coğrafi işaretleme alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, sofralık biber ve fide üretiminde ün yapmış olan Ürünlü Mahallemizin tatlı kıl sivri biber başta olmak üzere tüm biber çeşitlerinin de mutlaka korunması gerekiyor. Yerel'in biberleri Ürünlü Kadın Derneği'nin Üretim atölyesinde turşu, salça, sos hatta reçele dönüştürmekte dedi Bozbey. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşa Limanı adasının kablo koyunda çalılık alanda bir yangın çıktı. Yerleşim bölgelerine doğru ilerleyen yangını söndürmek için Erdek'ten de iki adet itfaiye aracı arabalı vapurla gönderildi. Marmara Takım Adalarından olan ve Erdek'e 8 mil uzaklıktaki Paşa Limanı adasının Paşa Limanı köyü yakınlarında kablo koyundaki çalılık alanda Öğlen saat iki buçukta belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölgeye ilerledi. Vatandaşlar kendi çabalarıyla müdahale etti. Yangının söndürülmesi için erdikten iki itfaiye aracı arabalı vapurla gönderildi. Paşa Limanı köyü muhtarı Ziya Aykaç yangının kablo koyunda bir teknenin bölgeden ayrılmasının ardından başladığını belirtmiş. Evlere doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için de çalışmalar. Devam ediyormuş o sıralarda çalılık alanda çıkan ve yerleşim birimlerine doğru ilerleyen yangın Orman Müdürlüğü'ne ait helikopterin müdahalesiyle ancak kontrol altına alınabilmiş. Paşa Limanı köyü muhtarı Ziya Aykaç rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangının Mürüvet Atakan'ın evine sıçramasının vatandaşların müdahalesiyle son anda önlendiğini belirterek yangının kontrol altına alınmasında helikopterin müdahalesinin etkili olduğunu söyledi. Adada yangın konusunda önlem alınması gerektiğini vurgulayan Aykaç. Adadaki beş köyde özel idareler tarafından verilen her biri 2750 litrelik tankerler var. Bunların personeli yok. Yangın çıkarsa traktörle çekip söndürün diyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vererek burada sürekli bir ekip bulundurulmasını istedik. Yaz aylarında nüfus 5-6 bine çıkıyor ama teklifimiz kabul edilmedi. Tankerleriniz var onunla yetinin diyorlar. Büyük bir yangında nasıl yetineceğiz yangının yollarının açılmasını ve bir ekibin sürekli adada bulunmasını istiyoruz, diye konuşmuş Muhtar. Rize'de 10 yıldır doğayı korumak için açtığı davalarda, bilirkişi ücretlerini ödemek için sattığı ineyi ve çektiği banka kredileriyle tanınan vatandaş Kazım lakaplı, 72 yaşındaki Kazım Delal'ın açtığı davaların sayısı 15'e vardı. Kazım Delal, köydeki evinin girişinde kurduğu çalışma masasında, Günü dava dosyalarını inceleyerek geçiriyor. Şirketlerin savunmalarına karşı savunma hazırlıyor. Kazım Delal, Rize kent Merkezi ile birlikte 10 ilçede yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan tesislerin de bulunduğu Salarha Vadisi'ndeki Küçükçayır Köyü'nde 10 yıl önce yapımı planlanan 9 megawatt kurulu gücündeki ambarlık regülatörü ve hidroelektrik santrali projesi için çevresel etki değerlendirmeyen yani et olumlu kararı veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı 10 yıl önce açtığı dava ile doğa koruma çalışmalarına başladı. 10 yılda açtığı davalarda bilirkişi ücretlerini ödemek için sattığı ineği ve çektiği banka kredileriyle gündeme geldi ve bu geçen sürede hester ve taş ocakları ve mıcır eleme tesislerine karşı açtığı davaların sayısı 15'e ulaştı. Köydeki evinin girişine kurduğu çalışma masasında her gün dava dosyalarını inceliyor kendisi. Savunmalarını hazırlıyor. Rize'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için köyünden geçen derinin sularını seve seve verdiklerini belirtirken şirketlerin içme suyu şebekesi üzerine santral kurma girişimi başlattıklarını hatırlattı. Buna karşı mücadele verdiğini belirten Kazım Delal. Şirket kamu hizmeti yapacağız, içme suyu tesisine HES kuracağız diyor. Be gözüm çok geç kaldın biz 20 yıl önce bu suları içme suyu için verdik. Sen hangi kamu yararından bahsediyorsun? Nerede senin kamu yararın? HES yapımına karşı dava açtık. Mücadelemize böyle başladık. Tabii ki bu davaları takip etmek kolay olmuyor. İneğimi sattığım, bankadan kredi çektiğim dönemler oldu. Şu anda açtığım 15 dava sürüyor ve görüşülüyor dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği